Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir Gariplerin Kitabı programında daha profesör doktora Ethem Cebecoğlu hocamızla beraberiz. Bu programda malum olduğu üzere hocamız bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, eserlerinden, menakımından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben hemen sözü fazla uzatmadan hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin zikirle alakalı görüşlerinden bahsediyorduk. Ee, yine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 Onlarla ilgili on özellik sayarak Allahı çok zikir eden kadınlar ve erkekler, Allahı çok çok zikir eden erkekler ve kadınlar diye bütün ahsap 35 nolu ayet kerimesinde bunun açıkça ifade edildiğini ve zâkirini ve zâkirat diye atışa ifade edildiğini söyler. Evet. Sırf erkekler zikir edecek değil, kadınları var. Zâkirat diye kadın da geçiyor. Evet. Ahsap 35'te.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 şekilde iştirakleri caizdir der. Bir de sabah akşam Rabbiniz'in Rabblerinin rızasını diyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بَلْغَ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهِهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِبْ زِيرَنْ تَلْهَيَاتِ الدُّنْيَا öyle tutuyor men o felna kalbi onu zikrinə ve tabi ahvahu ve kan emruhu furta ayet-i kerimesinde burada sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret ayet-i kerimesinde tarikatlarda hatmi hacganın halka ile yapılmasına delil gösterir. Ben onlarla beraber yap halka oluştur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 Hmm. Şeyh Şamil daha yaşlıydı. Şeyh Şamil'in hocası, pozisyonundaydı. Derga gelince Şeyh Şamil e dedi ki: "Şeyh Şamil'leri, sen 30 sene Ruslarla 35 sene savaştın. Sonunda mağlup oldun. Bu mağlubiyetinin sebebi nedir biliyor musun?" "Bilmiyorum efendim." dedi. Günlük akşamla yatsı namazı arasında çekilen hatmeler var. Onun 15 dakikalık. Sen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 Bu yerdekiler göktekiler Allah tesbih etmektedir. O aziz ve hakimdir. Esat Efendi'miz bu ayet kerime ile alakalı yorumu şöyle yapıyor: Bazı ayeti kerime de üse bihu buyurulmuştur. Tesbih ediyor, tesbih ediyor buyurulmuştur ayette. Evet. Yani üç zamanda ve devamlı olarak. Her şey Allahü Teala Hazretlerini bütün noksanlıktan tenzih ederler ve takdis ederler. Eşya akıllılar veya da akılsızlar olmak üzere iki ayrılır. İki türlü eşya var. Akıllı eşya, akılsız eşya. Akıl sahibi olan kâlen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 Sıfat-ı kemali cami, bir zat-ı vacib-ül tazime, ez her cihet ihtiyacı edille-i katı'a ve berahin-i satı'a ile sabit ve müberhendir. Yaratılan alemin her bir parçası Allah-u Teala'yı saygıyla tesbih etmektedir. Bir mektubunda Esad Efendi, Risale-i Esadi adlı eserinde, Birkaç defa ele aldığı bir ayet-i kerimeyi zikreder. Ya yuhellezine amenukurullaha zikran kesira. Ey inananlar, Allah'ı çok çok zikredin. Evet. Fakat burada ayet-i kerimeye farklı açılan fevkalade güzel bir yolum getirir. Bu ayeti celiledeki mümin şüphesiz zahiri parçaları ve batini parçaları mürekkep olan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 El, ayağı, kulağı da zikreder. Binaenaleyh insanı cemi-i cesedinin kezalik batında kalp, ruh, sır, kafi, ahva ve nefsinin dahi zikreylemesi lazım geliyor. Nakşibendi zikir, letaifler de bunlardır biliyorsunuz. Evet. İşte bu letaif zikrine ulaşmak ise bir delil-i rahın, bir yol kılavuzunun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 Artık ihtiyaç hissettiği zaman rabıta yapar. İhtiyacı yoksa rabıta yapmaz. Yani murakabeye kadar rabıta murakabeye gir, gir, gir, kadar gerekiyor ama murakabeden rabıta sonra yok. rabıta... Yani... Yok. Evet. O da önemli bir şey. Bunun ise şu, efendim şu, murakabe zaten sürekli Allah zikirdir. Sürekli Allah'a zikir etme demek, sürekli Allah'a rabıta demektir. Hı. Zikir bir manası da zaten rabıta manasına geliyor aslında.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 Öbür dünyayı görmeye başlayacak, inanacağız. Ama o inanmana faydası yok. Ruhumuzun inanan bölümü potansiyeli ölürken ortaya çıkıyor. Ölmeden önce ölürsek, ölmeden önce o potansiyel ortaya çıkıyor, imani kamil oluyor. Her ölen iman ederek ölür. Ama son nefeste iman faydası yok. Niye? İzabelatul hulqum ve entumhinezin tamzurun. Fakat şefne githa eke ayet-i ve benzeri ayet-i ölüm sırasında öbür dünyayı gördüğümüzü anlatıyor. Yani görmek demek, inanmak demek. ölüken görüyoruz. Ama o vakitte e, haleti, yeis halinde iman mahbul değildir. Şimdi göz açılıyor, görüyorsun. İman görmediğinedir. Gördükten sonra herkes inanır. Firavun da iman etti. Firavun da ölürken, e in amentu ennehu la ilahe illa allazi amenet bihi benu israil dirak öldü. Son nefeste bunu dedi. Kur'an'da ayet bu işte. Şiron imanlı mı öldü? İmansız öldü. Son nefeste iman kâr etmez. Orayı budur. Amen tu ennehu la ilahe illa allazi amenet bihi benu israil. Evet. Bu menakıpta da anlatılan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 Zikereden kimse mütefekirdir, düşünmektedir. Sanki son memenin altındaki kalp bir insan gibi Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir demekte sanki. Zikereden kişi de, benim kalbim Allah birdir diyor. Sanki onu dinliyor. İçindeki kalbi ne kendi dinlemeye başlar. Hem de elinde tesvi, kalbinin zikirini sayar.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 Fesecedu illa iblis... ...vestekbera... ...eba vestekbera... ...ve kâne minel kâfirin... ...bütün meleklere, iblise... ...cinlere, herkese... ...secde edin dedik... ...iblis hariç hepsi secde etti. Yani şerefi bu. Hepsi itaat etti yani. Sadece iblis itaat etti. Yani meleklerin itaat etmesi... ...senin emrindeyim anlamına geliyor...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 Yani kendilerine kendilerinin ne olduğunu öğretti. Men arefe nefsehü öğretti şeytan. Ve bu surette huzurdan, cennetten kovulmalarına sebep olarak insandan intikamını almış oldu. Yani, yani bu yasak ağaçla alakalı tabii farklı rivayetler var. Yani bu yas Bil burada bilgi ağacı diye. Doğrusu Bilmemizle bana efendim. göre bilgi ağacı. bilgi ağacı. Bilgiyi verdikten sonra o bilgiyi kullanmışlar yani yemişler. Evet. Bilgiyi kullanmak o ağacı meyvesini yemek. Ama o ağaç neye yarıyor? Allah yaklaşmayın demişti. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ O ağaçın ne olduğunu bilgisini verdi. Bilgi ağacı. Neyi öğrendi? 14 yaşında biz neyi öğreniyoruz 15 yaşında? Onu öğretti. 14-15 yaşında şeriat farz oluyor biliyorsunuz. Evet. O bilgiyi öğrendikten sonra uygulamaya geçirdiler. Evet. İnsan Allah'ın kendisine Celle Celaluhu çizmiş olduğu yoldan ayrıldı Çünkü yasak ağaçtan meyve yedi. İsmail Akıbursi'yi tefsirinde de Habil ilk çocukları ve Hazreti Havva annemiz ona cennette hamile kaldı diyor. İsmail Akıbursi'yi tefsirinde böyle yazıyor. Evet. İblisin bu işte yardımcıları karanlık unsur olan dumanlı ateşten yaratılan cinlerle şeytanın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 diyor Mehmet Ali Efendimiz, Hazreti İsa'ya Allah'ın sözü, Kelimetullah, El-Kaha Meryem diyor ya, Allah'ın sözü ya da Logos derken hata ediyorlar. Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ini kabul edip, geleceğini bildirdiği büyük peygamberdir. Bu konuşmadan sonra Mehmet Ali Efendi,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 İşte bu hesaplaşmadan sonra bütün hayvanlar Allah Celle Celaluhu tarafından yok edilecektir. İmam Rabbani vs. bizim Ehl-i Sünnet ve Cemaat genellikle bu görüşü dediler. Bunu Karl e anlattı diyor. Ali Efendi gönlü nurlu, yüzü nurlu, daima dili hakkı zikreder, kalbi huzurlu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet aşağıya.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 Kendine dikkat edip şeriata aykırı dayan, davranmazsa kaybeder. Şeriata uygun dayanırsa kazanır. Çünkü cezbi hali insanda bir ümit hali oluşturur. O ümit halinden dolayı, bast halinden dolayı insanda farkına varmadan böyle günah işleyiverir. Bast hali tehlikelidir bu yüzden. Abdülkadir Geyla'nın korku esasları diyor. Aksi halde cezbeden istifade etmesi mümkün değildir. Yani bu cezbe halindeki kişinin aklı mı devreden çıkıyor hocam yani? Cezbe halinde akıl sarhoş oluyor. Sarhoş oluyor. Devreden kısmen devreden kısmen devreden çıkıyor. Yani iyi kötüyü sarhoşken ayırt edemediğimiz gibi insan bir nevi çocukluğa, saflığa dönüveriyor. Yani öb öbür tarafa sıçrama olayı oluyor. Ya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 meta şeyi metaforu bizim tasavvuta çok sık işlenmiş bir metafor. Evet. Kalp başına yumuşaklığı ifade eden bir kelime. Taşla sertliği ifade eden. Ama bu ne relatif? Bazen taş, kalp, kalp taş olabiliyor. Hz. Musa'nın asasını uğrabilirseniz o kalpten evet. su çıkabiliyor. Evet. Ama o asayi Musa nerede? Bütün problem orada. Evet. Kalp kasvetini gidermekte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 Manen ilerlemiş olanlara, maneviyatta ilerleyenlere zikri hafif verilir. Başlangıçta acemi olanlara açık zikir verilir. Erbili Hazretlerimiz Kudüs'e Suruh buyurur ki, Allah Celle Celaluhu'yu sevmek, Allah Celle Celaluhu'yu düşünmeyi, zikretmeyi sevmek demektir. Allah'ı sevmek, Allah'ı düşünmek demektir. Evet. Allah'ı sevmek, Allah'ı hatırlamak demektir. Yani zikir sevgidir aynı zamanda. Değil Tabii. Tatlı, ve Tatlı. düşünmek demektir. Yani seven sevdiğini düşünür. Ve sevdiğini konuşur. Ve sevdiğiyle de konuşur. Diyor. Evet. Yine hocam, bu Esat Efendi Hazretleri'nin e, e, huzuruna daima, bu Sam Efendi Hazretleri'nin gusül atbesi olarak çıkmasıyla alakalı bir hatıradan bahsediliyor. Bundan da kısaca bahsedebilir misiniz? Efendim esa derbili Hazretleri'nin huzuruna Sami Efendimiz hep gusül abdestiyle çıkardı. Yani Konya'da Mustafa Doğan amca Allah rahmet eylesin. Büyük bir insandı. Evliyaullah'tan. Rical'dendi. Kelami dergahından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 Yani fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Evet. Babam feda, annem feda. Bunu hep yanlış dertim veriyorlar biliyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Fedake ebi, canım feda. Ve ümmi, anam feda. Malım feda. Türk'sesi bunun bu aslında. Can ve mal mı o? Tabi tabi.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 Bu duyguyu çok güzel yansıtan Mevlana'ya ait olduğu söylenilen, ben bulamadım ama Mevlana'ya ait olduğu söyleniliyor. Evet. Geçen okumuştum, hoşuma gittiği için hocam izin hocam. verirseniz yine okumak üzere böyle bir arzum var. Buyurun hocam lütfen, Mem, memnun oluruz. Ya. Dil ne bilir şekeri şerbeti?